Sübhanallahi ve Yani muhtedemen yani şunlar kabul olmaz diyor. Tadik, bunlar sayılır. Dil eden acıtır tatil gösterdiğinizde at olunmayan olacak mı? Şu 10 kişi at olunmayacak. İçinde varsa kaybılar ben tevbeliyim. İnşallah yok. Korkunsa bilmiyorum. durum. varsa ben Daha okumadan etlerim. Tevbe-i nasulullah tevbe olsun. <gülüyor> Şimdi at olunmayan şu meclisten boş çıkan birisi sıkılcılar. Sıkılmaz. Memleketimizde yok elhamdülillah, sıkıl yapan. Bu yok efendim, değil. İkincisi, falcılık yapanlar. Falcılık, elinin nikahında olan aileyi hocasından soğudup da başkasına muhabbet etsin de, sineye sebep olsun diye yürürcülük yapan, devletin de yasak ettiği, yürürcülük yapan bunlar da bu geçten vahvurlar şifa içiyle işte bir şey yapar der Yani ötekinin yüzünden bunu da yasaklanırlar ya geldi yapar. Lakin yürücülük yapar da yürücülük yapar da milleti yataplara düşürür hasta eder, yürüye tutturur kızının namusunu namuslu kızının çiğenini hülyan ederler elin hamusuna yakacak şey de varsa bu geceden mahtumdur. Hiç bu oturmasın, kalsınca olsun böyle yoksa çok ne bakabilir, nereye gelebilir? Bu da yok bize efendim, hissi de yok. Şuna, üçüncüsü, ve şahit olanlar, ve şahit anlayamadım, Müslümanlar'ı kilitli bir yere kırmkın bulunanlar. Yakın hızına, yan namusuna bir hap harap yok da, farklılık ne için sene sene kış duruyor bizimle bir günler. fazla böyle kış duranlar hiç de hakkı yok onun. Hem bir nedenle bur, hem de diğer iddiyin yüzüne bak aynı camdan namaz yine de birbirine kırstı. Engam Ferahımız bunlar da kastındalar, Bunların da hakkı yok, bunlar da affolunmazlar. Hoca elimizin elimizden gelmeyenlerden ana namazsun. Sen kırmak istemiyor mu ya? Sen az da başka bir şey istemiyorum de böyle Allah'ın tela olan, rahmet içen kimseler de tevbe-i idetlerse bir akal kurtulurlar. Tevbe-i idmezler de ishar edenler de bu geceler ve islami olan ruhani gecelerin hepsinden mahrumlar. Hep birden tevbe-i nasurla tevbe olsun ya Rabbi, Bir ağızda almanın imkanı yok. Sadece iki kişi için iman çıkıyor. Birisi elin ırzına, kuşağını, uç kurumu çezerken her iman diyor. Dur çıkayım da imansız olarak zina ediyor. Bir de grafiçerken şişeyi eline alıp da ağzına gelirken iman diyor ki Allah aşkına üstüne dönme, çekeyim diyor, kapıda göndekine kalıyor iman. Bunlar imansız olarak grafiç ediyor ve imansız olarak zina ediyor. Allah'ın mütevher razıları Birileri muhabata etsin. Bak şimdi yani, bütün yani, ham bulanlardan böyle daha devam ediyoruz. Da, zina usul musul olanlarda, zina ile nerede bu geceden mahkum? Elhamdülillah bunların sahihini birisi bizde yok hocam. Başkan tabi dedik geliyorum. Şu var dolandır. Faize musul olanlar paras parasını faize girenden altındısı. Bizim buralarda faize parası da girmez bir vermez deme. Okumuş yazmış adamın gelme diyor da o yarık dükkanda diyor ticareti diyor. Yani de para mı ticaret ediyorsun? O dükkende ticaret caizdir. Emcasi ki Hazibulla. Kisbi ticaret edenler Allah'ın hoştu. Allah'ın habibi diyor. Sözlarının hususi dükkandı sokulmuş da halatından israf tehlike diyor. Ama sanki paranın aizi oluyor. Paranın faizini Allah İyi bir, bir, bir, bir sahtesinde haram haram haram olduğunu, zehir zik olduğunu daha doğrusu zina işine giren parasını, eee harama giren kişilerin hac yolunda 70 gün bir günahla hac yolunda anasının nicanı kabul etmiş gibi günahlar. İmanla alpara gelmemiş Allah şebakuna aidet ya Rabbi. Bir binavi gölgesinde <gülüyor> cenaze aldılar mı? Şu gölgeye geldi. Ya, ya imam dediler. Var mı bu gölgeye dedi. Her iyi var Onda benim alacağım var da onun yerine pay olur diye vücudun sonu o gölgeler de belki karabin yerine geçer de e, riva olur, pay olur diye korkuyor dedi. Onun için bağlanıp otu sıcağında yandı. İmamı alsam onu için bir boyun çalındı, varlattı, yakyalı müziyede 10 sene kasaptan koyun elini alıp yemedi. Bizim imamımız İmam Azam, yemeği yok, neye ki o çalınan boyun ee, onun yeti korkuyorum. 10 sene yaşar koyun, 10 seneden sonra boyun elini yedirir, yani hele boyun elini yedirir, yedir, yemedi. Böyle iman Allah şefaatine nâil et ya Rabbi. Hem bak bir faizde bir da böyle. Ha? Yedincisi, çünkü ona iniyorum. Annesinden babasına absu olanlar da, anasını babasını kıran kimseler de bu gecenin mahkum. Yetin abicem ya. Ben artık dosun böyle. Peygamberin yanlış adisi böyle. Kim anasını babasını dırdıysa, bu gecenin başına gelir. İlla onların rızası bulunacak. Ondan sonra işlerine varacak annem o kadar ay İngilizcesi tek Anne baba hakkı çok önemli. yani okula gara Allah'a ya uymam, iyi ibadetten sonra anne obeye itaat. Allah emrediyor. En güçlü Allah'a ibadetten sonra anneye obeye itaat. Allah Yedi bir daha elime geçen, bir geçmen, Ana kovar hatta, ha, kovar mıydı yedi gün daha konuşuldu, şimdi pişirip daha Sahabe kırımdan azat o alkama, tadı Allah'a. Allah şakanın aydınlığı. Hastalanır, evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Allah'ın da geçmiş, duşmanların dost görünüyor o zaman ama Kavşan namaca geçiyor. Ondan sonra La ilahe illallah Muhafifatürlüsü Allah Diyelim diyeceğiz. Dersen böyle. Afiyet kelamı olur. La ilahe illallah Böyle diyersen, o da iyice olursak Cennete dağ olup da. Olacak bir meydan. Kimin son kelamı? La ilahe da de mavuzun cennete dağılık oldu. el aman yarabbim, çubatın gecesi hürmetine, yürürken bunu okuyarak oh bizi yöntür ya. Amin. Yerken şu var. Başka yerlerin hepsinin oturur gibi. Bu nasıl şu acaba dedi yani bir aklağına haber verildi dedi. Otuz haber verildi. Yetmiş tane iyi aklağı çıktı. İyiceci kötü aklağı yok ya Muhammed Sabun değildi, kanaat değildi, tevekküldü, tevasulmuydu, seharet değildi, saydılar. Öyleyse annesinden, babasından sar, bir sabah mı dedi. Annesi sar ya Resulallah, dedi, edin annesini. Buyur ya Resulallah, sözüme et dedi, harap olsun ya Resulallah. Ya, ben yani buldum dedi ya. Elin Hanım için ediyor dedi. bir şey dedi, gelinle. Benim elimden geldiğini beğenmeyordu dedi. yani gelin değil, yani Demek ki dedi, kendi ailesine kap yemeğini pişir şey dedi. ana Sana zahmet olmasın diye böyle yaptı, yapma Allah aşkına yahu dedi. Yok, ya ömrüm, ömrüm, ömrüm dedi. Bu çocuk da ananın içmesini aile dedi, bu geceden de zevka kadar bir ayda olmaz. Peygamberimiz halal etmiyor mu? Bir diye, dedi, de yetmiyor mu? Yalnızca öyleyse dedi, peygamberimizde siyaset muamelesi kaldı. Çok olum bilirken bir ateşi kurduğu taşıdık. Sağ olarak yatağıyla atın ateşe. Ateşe atacak zaman annenin ciğerini yanık olur. Kuşak sütler çenik gibi oldu dilimin üstünde dedi. Dönmeye imkan bulamadı dedi dilimdir diyor dedi. Onun için söyleneme imkan bulamadı Şimdi anam halal olsun diyince dilimin üstünde dedi. söylemeye başladı. Ana baba haklı. 170'ce söz varamadı. Ne diyeyim şimdi? İlyasındı bir kalbim gizesine. Onun için böyle kalsın. Yedincisi gitmiş. Sekincisi avuculukla meşgul olup laf başlayanlar da bu keşeden mahrumdur. Avuculukla o partiden bu partiden laf ödeyeyim de ki bulup çiğarası yesinler. Sıkının dibi için inşallah burnundan bitir bitir gelir inşallah. Milleti bildiğine çok kolay. Hem önemli olan günahları aşkı var mı dedi ve sürümez ki. var mı yok mu demez. O mübire içine içinden. İkledim onun için çirile. Aska yok İçerisinde kız çocuğu, ataşın, cehennem ataşının içerisinde bir yılan da giydi soruyor. Geldiler, gelirler bir ulemaya, kardınlanamadılar. Kız çocuğunda ne adet vardı? Göz mükağı, göz baktıklarında yaksı Bir, ırgıksız olarak tahtalete gelirdi. taharet yapmazdı. İki, üçüncüsü, insanın baktısını dinlerdi de koy evden öteki eve laf taşı. İşte kurmam taşlığının yüzünden, tahara tıklılığın yüzünden, ya sığdırmadığın yüzünden, tabirde daha insanların göreceği şekilde acaba uğrayıyor. Kitapların bunları da yazıyor. Dokuzuncusu, Sıla-i Rahim'in kevkedenlerinde, Sıla-i Rahim'in kevkedenlerinde, Sıla-i Rahim'in bizi Sıla anlamak Rahim imanında yaptı. Fars, fars, bir kız kardeşin, bir annen, bir baban, bir kardeşin başta bir birliğe onun şimdi izleyenle, dedeninle, sarakamla, e, varlığınla ziyaret edip var dediği vakitliğe düşmüş, onun sırayı vakitliğine bir tür üzerinden faz. Bunu yapmayanlar, inda Allah'ın esneği. Akhiketler ah, da bir tecihidin esneği sebebi. Vahir kaynağın Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şehirde bir ameletçi memlektir. Demez. birisi çok para kazanmış Türkiye'den olur, orada parayı Mehmet Baba'ya koymuş gelmiş şimdi geriye varmış bir Mehmet Baba ölmüş yüz tane madeni dünya demiş sana verdim sana verdim Allah'ın kimseyi yok kimseye gelmemiş bir kuyamaya vardı ölmüş gelmiş duyulmaz yasındırı ödekine vardı duyulmaz yok bu cehane vardı zamanın öyle böyle, böyle başımıza bir iş var kolay mı kimseye inanır mı dediğini gece konsanjuma da hayasim Peygamber ben böyle evimizin merdivenlerine geliyim gece dedi o ben bana bu çalışıma ameliyat yaptım baba ameliyat dedi o sana cevap verdi dedi bakmadı var diyeceğim de orada çığır çığır zaman işte hacıruz ses geldi. Geldiğini yani biz zahal buyuruyoruz Benim gibi arama mı duyacak dedi. Çıktı boyu geldi vardı dedi. Hemen buyuruyor dedi. Öyleyse plan kuyuya var dedi. O kişi ama o kuyuya çıkmır dedi. Allah Allah dedi. Çok kabas mı sandın? o kuyuya çıkmır dedi. Aman ettiğim Baba, koba? Aman ettiğim ne sim dedi. Oğlum emanetimiz Azürah kurmaların iki kurmanın arasını üçer ara aldık göştü üçüncü adımında alt adım geliyordu. Orada güçler üst üste ne montun tabanında para gömüldü. Kimseye yemmanın altı sahipleri bu oraya girdi. Oradan aldı dedi. Peki dedi adamın açı babası. onu yedi dedi. Sen neredi dedi? İlk perşembe ilk elbette dedi. Bu rafsan gibi daha karaya çınladığında sesim geliyordu dedi. Şimdi dedi bu uyunun dibinden sesim geliyor. Oraya Allah'ın has kulları var gördü. Dedi. Dedi sen has değil misin? Herkesin emanetini. Ben sıla-i rahim yapmamışım. Burak peygamber gömlegedi, annem babam o gömlegede kalmış da onunla ıı, tıkaralım da ölmüş, ben burada zenginim de onların sıla-i yapmadım da onun yüzünden bu bıçağı olduk, biz cehennemde oğlum dedi. Onun için akraban ne varsa sıla-i rahim yapar. Bunlar da buradan bastım geçtim diyor. Alttan mahrumdur sılayla hamilebilen. Daha onuncusu, bumar baz olanlar, bumar oynayanlar bir kez çayla olursa da o kağıdı eline, o aşığı eline aldım o rolayı, e, para gücünün tam ile elini yumuş gibi bırakıyor Baştan, oradan bir kez zıkın, çay içtim o bumardan, Geceler ma, Allah geceler ma ya Rabbi. Dan sonra bu gecele verilen akil gelen Hazreti Ayşe radıyallahu ya Allahu an Hamdeleriniz, ya Muhammede, ya, ya Muhammede. Söyle bu gecele ve ne yapayım? İstersen Allah'a size, istersen Kur'an, istersen arwah-i şerif oku, İstersen kaza namazıdır, istersen kesbi namazıdır, istersen kadir namazıdır. Ben sana birşey talih edeyim, şunu mutlaka yap! Allahümme yünneke minne, Hakkı fıstı hımmü'l-abbe gâtu anniydi. Anlayamadım hocam. O Arapça olduğu için anlayamadım. Ya Rabbi, ben günahkarım. Sen ahdını sever, beni ahdetti, bu gece de ahdolur musun? buyurdu Peygamberimiz. Onun için bizim yapacağımız neymiş? Esmi namazı dılarsak şu. Amin muhteremelere, Ya Amin Peygamberimiz. <gülüyor> sana on hazmatı hayla ile ikram etmiş olayım ki onu işlediği vakit zekliği, zekliği de affolsun de. Sana on hazmat vereceğim. Zekliği de affolsun zahimi de. Yediği de affolsun evdeki evli rafa hata ile iyiden kasıt evliğinden affolsun sabini de affolsun kedini de üç günah da affolsun Büyük günahında birci de affolsun alemler mahfuzun ne diyor amcam senin yar yar dinin dört defa keşir namazı kılacaksın dedi bunlar tüm affolunacak şimdi keşir namazını o çekem bir kişiyle vurursa, sen rahatından bilmeden ne kadar gitti diye sorduğun olur, eski namazları, namazını o çekemce haber versin, istese ben haber veririm. Bismillah, Allahu Ekber. Subhanekelbunur, Subhanallahu Rabbi alaihi wasallam, Subhanallahu Rabbi alaihi wasallam, Subhanallahu Rabbi alaihi wasallam, ama bu başında gönlük adında on başında olur. Gönlük adı de baştan on beşte olur. İkinci şey okuyacağız. Bizler nevdet dua istiyor. Ordu dua istiyor. Hastalar dua istiyor. Nevdetler dua istiyor. Nevdet çocukları sırrı bir geçeyim diye dua istiyor. Anne, anne oğlunun İslam için dua istiyor. Kadın kocasının İslam için dua istiyor. Koca ailesinin İslam için dua istiyor. <gülüyor> Millet geçmediği için dua istiyor. İnşallah duamız kabul olacak. Şimdi birlikte bir parti okuyacağız. Herce şöyle üzerinde bir çözüm okumuş. Bütün sınıflaması gözümüzün önüne alırsa çok iyi olur. Göz gün oldu mu? Günah gözlüğünü erkekler. Gözümüzü yetkin günahla götürülür. Onun üstüne işten ağır süzüldü mü? Böyle yukarıdan aşağıda günah geldiğini mahvolur inşallah dalman gibi günahlarla geldiğinde ama günahsız olarak çıkacaktır inşallah, i̇nşallah. etkarayın üzerinde tebenderden böyle günahların kövbeyle o hiç gitmemiş gibi olur, inşallah hiç gitmemiş gibi olacak inşallah kendi günahlarımıza kövbe nasıl olan olsun estağfurullah estağfurullah Está lúdica.